588 numaralı konu, Beni Said Sakifesinde yapılan konuşmalar hakkında İbni Abbas'ın hadisi, evet, Hazreti Ömer şöyle anlatıyor, halk, Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra bize gelerek, Ensar Beni i Said Sakifesinde Sa'd bin Ubade ile birlikte toplantı yapmaktadırlar ve ona biat edecekler, dediler, ben ve Ebu Bekir, Ebu Ubeyde bin Cerrah ile birlikte kalktık, onlara doğru gittik, İslam'da bir ihtilaf meydana getirirler diye korkuyorduk, Ensardan iki kişiyle karşılaştık. İkisi de doğru kişilerdi. Biri Uveyn bin Sait biri de Ma'ın bin idi. Bize, nereye gidiyorsunuz? Dediler. Biz de, sizin kavminize gidiyoruz. Onlar hakkında bizim kulağımıza şunlar çalınmıştır. Dedik. Onlar, dönünüz. Onlar size hiçbir şeyde muhalefet etmez ve hoşunuza gitmeyen bir şey de yapmazlar. Dediler. Fakat biz dönmedik. Gitmekte ısrar ettik. Ben konuşmamı içimde hazırlıyordum. Ensar'ın bulunduğu yere vardık. Baktık ki orada. Sa'd bin Ubaden'in et etrafında toplanmışlardır, da hasta olduğundan bir sedir üzerinde yatıyordu, onların yanına girdiğimiz zaman, ey Kureyş cemaati, bizden bir emir, sizden bir emir olsun, dediler, Hubab bin Münzir, ben bu işin temeliyim, onun halli benim elimdedir, şeklinde konuşmalar yaptı ve, eğer dilerseniz, Allah'a yemin ederiz ki, savaşı yeniden başlatırız, dedi, Ebu Bekir onlara, acele etmeyiniz, dedi, ben konuşmak istedim, bana da, ey Ömer, sus, dedi, ben de sustum, Ebu Bekir, Allah hamdu sena ettikten sonra, ey ensar, biz, sizin faziletinizi, üstünlüğünüzü inkar etmiyoruz, sizin İslam'daki derecenizi de inkar etmiyoruz, bizim boynumuza vacip olan hakkınızı da, fakat siz biliyorsunuz ki, Kureyş'ten olan bu kabile Araplar içerisinde öyle bir mertebededir ki, başka kabilelerde bu durum yoktur, Araplar ancak bu kabileden gelen bir kişi etrafında toplanabilir, o zaman biz emirler, siz de vezirlersiniz, o halde Allah'tan korkunuz, İslam'ı parçalamayınız, İslam'da ilk felaketi açan siz olmayınız, dikkat ediniz, ben sizin için şu iki kişiden birisine razı oluyorum, onlar Ömer bin Hattab ile Ebu Ubeyde bin Cerrahtır, hangisine biat ederseniz o sizin için güvenilirdir dedi, Allah'a yemin ederim ki, söylemek istediğim hiçbir şey kalmadı ki, Ebu Bekir onları konuşmasın, ancak bu son söz hoşuma gitmedi, Allah'a yemin ederim, suçsuz olduğum halde öldürülüp diriltilsem ve bir daha öldürülüp diriltilsem, bu benim için Ebu Bekir'in içinde bulunduğu bir cemaatın başına geçmekten daha sevimli olurdu, sonra, ey Ensar topluluğu, ey Müslüman topluluğu, insanların içinde Hazreti Peygamber'in yerine geçmeye Ebu Bekir'den daha iyisi yoktur, çünkü o, ilk Müslüman olandı, Peygamberin mağara arkadaşıdır ve yaşça da en olgun olanımızdır dedim ve Ebu Bekir'in elini tuttum Fakat benden önce en sardan biri Ebu Bekir'in eline vurarak biat etti Hatta onun arkasından biat etmeye başladı Böylece Saad bin ubadeden vazgeçildi